Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâh. Nahmedühu ve nestaînühu ve nestağfirü. Ve na'ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillâh felâ muzille leh ve men yudhil felâ hâdiye leh. Ve الله en لا ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke leh. Ve ve Allahumma salli ve barik ala abdike ve nebiyyike muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmi din ama ba'd kardeşlerim bugün sizlerle inşallah selâfetul Usul ve edilletuhâ isimli risale akide metnini beraber okumaya başlayacağız selâfetul Usul isimli bu metin ya da El Usulü Thelâfe isimli bu metin malumunuz olduğu üzere Şeyhül İslam, Müceddid, Muslih, İmam, Muhammed İbn Abdül Vahhab, İbn Süleyman, et Temimi, en Necdi, Rahmetullahi Aleyhin te'liflerinden biridir. Şeyhül İslam, Muhammed yani adı Muhammed, İbn Abdül Vahhab yani babasının adı Abdül Vahhab, i̇bn Süleyman, yani dedesinin adı Süleyman, Et-Temimi, yani Temim kabilesinden, En-Necidi, yani Necid bölgesinden. Ehl-i sünnet vel cemaatın büyük alimlerinden, büyük akide, tefsir, hadis imamlarından birisi. Kardeşlerim, dersimize geçmeden önce size okuyacağımız akide metninin müellifinden kısaca bahsedeceğim. Bu imam Rahimahullah Hicri 1115 yılında Riyad şehrinin kuzeyinde kalan Uyeyne beldesinde dünyaya geldi. Şu an biz Hicri 1432'deyiz. Şeyh rahimehullah' da yaklaşık 300 sene önce Hicri 1115 yılında şu anda Suudi Arabistan'ın başkenti olan Riyad şehrinin Kuzeyinde kalan Uyeyne beldesinde dünyaya gelmiştir. İlim ehli bir ailenin içerisinde büyümüştür. Babası o zaman kendi şehrinin alimi, kadısıydı. Dedesi hakeza o bölgenin, Necit bölgesinin alimiydi. İlk eğitimini babasından ve diğer amcalarından almış ve beldesinde bulunan diğer ilim ehlinden istifade etmiş daha sonra hem hac yapmak üzere hem de ilim elde etmek üzere Mekke'ye ve Medine'ye gelmiş oralarda da bir müddet bulunarak oradaki alimlerden de istifade etmiş derslerine katılmış onlardan da değişik ilim dallarında faidelenmiş daha sonra Basra yöresine seyahatte bulunmuş ilim uğruna ve orada da bazı ilim ehliyle görüşerek onlardan da istifade etmiş. Daha sonra da memleketine geri dönmüştür. İlim tahsilinden sonra insanlara ilmi, sünneti neşretmeye başlamış ve insanların özellikle akide hususunda, tevhid hususunda büyük dalaletler içerisinde olduğunu, büyük hatalar içerisinde olduğunu görünce bu hususlarda bir davet ve ıslah çalışması başlatmış. Yüce Allah Azze ve Celle kullarından pek çoğunun kalbini bu imama, bu şeyhe rahimahullah yöneltmiş ve Allahu Teala Azze ve Celle davetini mübarek kılmış. Ehli sünnet vel cemaatın Akidesinde, İslam tarihinde, İslam ümmetinin tarihinde çok önemli bir konuma yükselmiş. Yüce Allah Azze ve Celle bu imamın eliyle önce Necit bölgesinde, daha sonra bütün Arap Yarımadası'nda ve daha sonra da yeryüzünün doğusunda ve batısında dünyanın dört bir tarafında tevhidi, sünneti ehli sünnet vel cemaat akidesini tekrar ihya etmiş bu şeyhin eliyle bidat, şirk ve türlü türlü dalaletler bu şeyhin davetiyle elhamdülillah risaleleriyle, talebeleriyle, mektuplarıyla elhamdülillah yok olmuş. Şeyh rahimehullah kardeşlerim Muhammed İbn Abdülvahhab Ehli sünnet ve cemaatın tarihi içerisinde oldukça önemli bir mevkiye, oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ondan sonra gelen ehli sünnet ve cemaat alimleri onun imametine şahitlikte bulunmakta, onu şeyhül İslam, müceddid, imam gibi yüksek sıfatlarla isimlendirmekte, yüksek sıfatlarla anmakta ittifak etmişler. Onun dindeki imametine şahitlikte bulunmuşlar. Eserlerinin doğruluğuna, kitap ve sünnete uygunluğuna ve ehli sünnet ve cemaat akidesine herhangi bir hususta muhalif olmadığına şahitlikte bulunmuşlar. Dünyanın dört bir tarafından değişik milletlerden Müslüman alimler, ilim adamları Şeyh rahimehullah'ı övgüyle anmışlar. Onun menkıbelerini, onun hayat hikayesini kaleme almışlar. Onun eserlerini okumuşlar, şerh etmişler, izah etmişler ve muhtasar eserlerini talebelerine ezberletmişler. Hatta Şeyh rahimehullah'ın eserleri kendisinden sonraki asırlarda ehli sünnet vel cemaatın alameti olmuş. Ehl-i sünnet vel cemaat usulü üzerine ilim tahsil edenlerin bir alameti haline dönüşmüş. Ehl-i sünnet vel cemaat usulü üzerine ilim tahsil edenler dünyanın neresinde olursa olsun Şeyh Rahimehullah'ın Kitabı u Tevhid, El-usulü ال ya yada Thelâfetul Usul, El-Gavâidul Erba'a ve diğer eserlerini okumakla akide ilmini tahsil etmeye başlamışlar. Biz de Ehli Sünnet ve Cemaat yolunda olduğumuz için meşayihimize, alimlerimize uyarak onların tavsiyelerini, onların öğütlerini dikkate alarak bu kitabı şimdiye kadar pek çok defa okuduk, tedris ettik ve şeyhin diğer kitaplarında da tedris ettik. Bir kez daha inşallah bu kitaba başlayalım. Bu kitabı tedris edelim, bu kitabı okuyalım istedik. Bu kitaptan inşallah elde edilmesi gereken faideleri elde edelim. Bu kitaptan öğrenmemiz gerekenleri bir kez daha öğrenmeye çalışalım. Eskiden bu kitabı okumuş olanlar, tedris etmiş olanlar, ders olarak görmüş olanlar bu kitabı bir kez daha okudukları zaman gerçekten sanki hiç okumamışçasına yepyeni faidelere, yepyeni ilimlere, yepyeni hikmetlere kavuştuklarını görecekler. İlk defa bu kitabı ders olarak işleyecek olan kardeşlerimiz de kitabın güzelliği karşısında şaşkınlığa ve hayrete düşecekler. Şeyh Rahimullah 1115 yılında dünyaya geldi dedik. Kısaca hayat hikayesini söyledik. Şeyh Rahimullah'ın vefatı ise 1206 Hicri'dir. Tabi verdiğimiz bu tarihler hicri tarihler 1115 ve 1206 90 seneden daha fazla bir ömür yaşamıştır. Bu münasebetle Şeyh'in hayatına işaret ettikten sonra şunu da söylemek isterim: Bazı kardeşlerimiz şu şu suali, şu soruyu tevcih ediyorlar. Diyorlar ki: Neden Muhammed ibn Abdil Wahab? İsmi etrafında bu kadar tartışma varken, insanlar ona buğz ediyorken, onun mübarek davetini, hakikatte İslam daveti olan, Selefi Salihin'in akidesine davet olan, mübarek davetini, sanki onun yahut babasının malıymış gibi Vahhabi diye isimlendirmiş, insanları bunun aleyhine kışkırtmışken, neden Muhammed ibn Abdül Vahhab? Neden onun kitabı? Bu soruyu önce, bu soru zihinlerine gelen yahut bize yönelten kardeşlerimize önce bir soruyla karşılık vermek isterim. Ve derim ki, neden Muhammed İbni Abdülvehhab olmasın? O Ehli Sünnet ve Cemaat'ın imamlarından bir imam değil mi? Hadis, fıkıh, tefsir ve diğer ulûm-u de. İmameti diğer insanlarca ve alimlerce onaylanmış bir imam değil mi? O Ehli Sünnet ve Cemaat'in mümtaz bir şahsiyeti değil mi? Neden Muhammed bin Abdülvahhab olmasın? Onun kitapları bütün alimler tarafından tasdik edildiği üzere tesir sahibi, etki sahibi değil mi? Onun kitaplarıyla asırlardır insanlar karanlıklardan nura çıkıyor değil mi? Onun kitapları sayesinde asırlardır insanlar tevhidi ve sünneti öğreniyor değil mi? Neden Muhammed İbn Abdülvahhab olmasın? Biz eğer Muhammed İbn Abdülvahhab'ın eserlerini sadece okumayı öngörse diğer ehli sünnet vel cemaat alimlerinden yüz çevirseydik o zaman bu suale yer olurdu. Yani neden Muhammed İbn Abdülvahhab sorusunu kabullenirdik? Fakat biz diğer ehli sünnet vel cemaat alimlerinden yüz çevirmiş değiliz. Ama hakkı itiraf babında söylüyoruz ki Muhammed bin Abdülvahhab al ada bir alim değildir. Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah ehli sünnet ve cemaat için dönüm noktası olan imamlardan bir imamdır. Hatta birçok imam onu şu ikinin üçüncüsü olarak zikretmiştir. Birincisi İmam Ahmed bin Hanbel İkincisi Şeyhul İslam İbn-i Üçüncüsü de Muhammed İbn-i Abdül Vahhab Ennecidi. Rahmetullahi aleyhi Ecma'in. Üstelik kardeşlerim Muhammed İbn-i Abdül Rahimahullah'ın bu Risalesi hususen bu Risalesi ve diğer pek çok Risalesi oldukça önemli faideli ve ehemmiyetli bir Risaledir. Hatta İslam inancını öğrenmeye adım atacak kişilerin ilk olarak tedris edebileceği şimdiye deyin bu kadar güzel bir risale yazılmış değildir. Şimdiye deyin kaleme alınan akide risalelerinin pek çoğu yeni başlayan ilim talebelerine hitap etmekten uzaktır. Bazıları Öncelenmesi gereken meseleleri öncelememiş, sadece hakkında bidat ve dalalet ehliyle ihtilaf olan meseleleri konu edinmiştir. Halbuki Muhammed ibn Abdülvahhab'ın Selafetul Usul isimli bu mübarek eseri Nuh aleyhissalatu vesselam'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün Resullerin öncelediği Allah'ın kulları kendisi için yarattığı İslam inancının kökü, aslı ve esası olan meseleler hakkındadır. Ve bırakın ilim talebelerini halk tabakasından insanların bile kolaylıkla kavrayabilip anlayabileceği bir risaledir. İnsanların umumuna faideli olan bir risaledir. İslam tarihinde bu risale kadar ilk olarak başlanması itibariyle ve halka faidesi itibariyle İslam tarihinde bu risale kadar güzel bir risale telif edilmemiştir. Allahu Teala azze ve celle Şeyhül İslam Muhammed İbn Abdülvahhabı hakikaten bu risalenin telifinde başarılı kılmıştır ve bu risaleye çok büyük bir kabuliyet nasip etmiştir. Ehl-i sünnet ve'l cemaat alimleri de bu risaleye önem vermişler, talebelerini ezberletmişler, çocuklarına ezberletmişler, okutmuşlar ve halkın önünde bu risaleyi şerh etmişler, izah etmişler. Halka da inançlarını, akidelerini, İslam inancını bu risale ile öğretmişlerdir. İnsanlardan bazılarının şimdiye değin yanlış bilgilenmelerini esas alarak Yanlış duyumlarını esas alarak, bağnazlıklarını ve taassuplarını esas alarak biz haktan niçin vazgeçecekmişiz? Niçin bu Risale'yi okutmayacakmışız? Niçin Muhammed Abdil Abdilvehhab'ın adını anmayacakmışız? Diyoruz ki bu Risale'yi okumanın, okutmanın ya da Muhammed Abdil Abdilvehhab'ın adını seraheten açıkça zikretmenin Davette bir engel olduğu vehmi ve hayali bir şeydir. Hakikati yoktur. Biz elhamdülillah bu Risale'yi okuyoruz, okutuyoruz. Muhammed İbni Abdülvahab'ın adını anmaktan da bir sıkıntı ve çekingenlik duymuyoruz. Ve Yüce Allah'a şükürler olsun ki Allahu Teala dilediği kullarının kalplerini bu Risale ile bizim davetimizle Hakk'a yöneltiyor, hakkı açıyor, dilediği kullarını hidayete erdiriyor. Hem sonra biz Muhammed İbn Abdil Vahhab'ın adını anmasak, yahut Muhammed İbn Abdil Vahhab'ın adını tedlis yoluyla gizlesek, onun adını başka isimlerle değiştirsek, ya da babası yerine dedesine nispet ederek zikretsek, yarın madem siz ehli sünnet vel cemaatsiniz, Madem Muhammed İbn Abdül ehli sünnet vel cemaat neden onun ismini gizliyorsunuz demezler mi? Yarın insanlar böyle bir şüpheyle karşımıza geldiklerinde nasıl insanlara izah edip nasıl açıklayacağız? Deriz ki insanlar yanlış biliyor diye, yanlış duydular diye, tasub ve bağnaz sahibi insanlar onları aldattılar diye. Muhammed İbni Abdülvahab'ın ismini gizlemeye gerek yok. Muhammed ibn Abdülvahab, Ehl-i Sünnet alimlerinden bir alimdir. Tıpkı diğer Ehl-i Sünnet alimleri gibi. Yeri geldiği zaman ismi zikredilir, yeri gelmediği zaman zikrine ihtiyaç duyulmaz. Ama özel bir itina ile Muhammed İbni Abdülvahab'ın ismini gizlemeye lüzum yoktur. Çünkü akidemiz Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesidir. Selefi salihinin akidesidir. Muhammed ibn Abdilvahhab'ın da davet ettiği şey İslam'dır. Selefi salihinin akidesidir. Selef imamlarının akidesidir. Ehli sünnet vel cemaat akidesidir. Mübarek selefi akidedir. Çekinmeye gerek yok. Herhangi bir sakınmanın lüzumu yok açık ve net bir şekilde davetimizi yaparız. İnsanların kalpleri yüce Allah'ın elindedir. O dilediğine hidayet verir, dilediğini de sapıklıkta bırakır. Kardeşlerim, bu okuyacağımız risale Felsefetul Usul ya da El Usulü 3 adını taşıyor. Bazı kimseler El Usulü 3 adını tercih ediyorlar. Şeyh rahimehullah kitabın metninde de فَاِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْاُسُولُ Eğer sana usulü الثelâfe nedir? Yani üç temel esas nedir diye sorulursa dediği için bazı kimseler diyorlar ki Şeyh kitabı kendi risalesinin içerisinde El Usulü الثelâfe diye isimlendirmiş. Bazı kimseler de kitabın isminin ثelâfetül usul olduğunu şeyh tarafından bu ismin tercih edip bu ismin bu ismin konulduğunu söylüyorlar. Meşhur olan, mağruf olan, bilinen ismi Selahatül Usul ve Adillatuha. Peki ne anlama geliyor bu isim? Üç temel esas. Türkçeye tam olarak tercüme edecek olursak, usul el asıl kelimesinin çoğuludur. El asıl kelimesinin çoğuludur. Thalathatul Usul üç temel esas anlamına gelir ve edillatuha ve delilleri demektir. Üç temel esas ve delilleri. Yani İslam dininin İslam inancının üç temel esası ve bunun delilleri. Kardeşlerim, nedir bu üç temel esas? Kitabın içerisinde bunun şerhini, izahını zaten göreceğiz. Üç temel esas, kabirde insanın sorguya çekileceği üç sorudur. Biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirde insanın şu üç husustan sorguya çekileceğini haber veriyor. Birincisi neydi? Rabbi. Rabbi. Ne sorulacak? Rabbin kim? İkincisi dininle. Üçüncüsü Peygamber. peygamberin kim? Evet bu üç soru bu üç soru nasıl cevaplanmalı? Müslüman bunlar hakkında hangi itikadı, hangi inancı taşımalı? İşte bizim risalemizin konusu bu. Yani bu risale her Müslümanı kabirde sorulacak sorulara hazırlama risalesidir. Bu kitapçık her Müslümanı kabirde sorulacak sorular için hazırlık yapmaya, kabirde sorulacak soruların cevabını öğrenmeye sevk eder. Öğretir. Bu Risale bu maksatla kaleme alınmıştır. Ve bu üç temel esas da İslam dininin asılları, kökü ve esasıdır. Bu kitabın pek çok özellikleri var. Özelliklerinin başında İslam ümmetinin büyük imamlarından, bir imam tarafından telif edilmiş olması yeter. Bunun dışında bu kitabın diğer akide kitaplarından mümeyyiz farkı, kitabın içerisindeki her meselenin deliliyle birlikte zikredilmesidir. Pek çok akide kitabında bazı akide kitapları delilleri içerse de Pek çok akide metinlerinde delillere ya hiç yer verilmez yahut da çok az yer verilir ya da her meselenin delili zikredilmez. Ama Şeyh Rahimullah bu kitapta zikrettiği her mesele için Allah'ın kitabından yahut Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden delilleri zikretmiştir. Bu kitabın diğer bir ayırıcı özelliği, gayet anlaşılır, kolay ezberlenebilir olmasıdır. Bir diğer ayrıcı özelliği kitabın bir bölümünün kardeşlerim soru cevap uslubuyla soru cevap uslubuna yakın bir uslu bile yazılmış olmasıdır. Takdir eders edersiniz ki soru cevap uslubu ilmi zihne yaklaştırmak açısından gayet etkili bir uslüptür. Bunun dışında şu anda bizim aklımıza gelmeyen bu kitaba ait pek çok güzel sıfatlar, pek çok özellikler vardır. Bu yüzden alimler katında oldukça değer ve itibar görmüştür. Talebelere ezberletilmiştir. Ehli sünnet vel cemaatın Alameti olmuştur bu kitabı okumak, okutmak ve ezberlemek ve ezberletmek. Biz de inşallah sizinle birlikte bu kitapçığı şerh edeceğiz. Şimdi hepinizin önünde bu kitapçık var. Ve zannediyorum internet üzerinden de kardeşlerimize kitapçığın metni gönderildi. Ders usulümüz kardeşlerim sizin alıştığınız üzere Önce metnin harfi tercümesi ve bu tercümenin dinlenmesi, sonra da dinleme esnasında ve sonrasında izahlar ve şerhler şeklinde olacak. Dolayısıyla siz metni daima yanınızda bulundurur. Bu metni okursanız, hatta içinizde ilme istekli olanlar, ben ilim öğrenmek istiyorum diyenler bu metnin Arapçasını Türkçe harfi tercümesiyle birlikte ezberlerlerse çok isabetli olur, çok güzel olur. Bu metin ömrünüzün sonuna kadar akide olarak bir Müslümanın öğrenmesi gereken ve başkalarına davet yapması gereken akide olarak yanınızda kalır. İlimden büyük bir Pay sahibi olursunuz eğer ezberlerseniz harfi tercümesiyle birlikte. Şerhini de ve izahını da dinlerseniz kulak vererek iyice itinayla birlikte inşallah çok büyük istifadeler elde edersiniz. Siz derse gelmeden önce bu bölümleri okuyunuz. Kendi kendinize tercüme yapmaya çalışın. Arkadaşınızla beraber tercüme yapmaya çalışın. Ders esnasında defterinizi açın, takip edin. Güzel bir şekilde manayı anlamaya çalışın. Fakat tavsiyem yapacağımız tercümeyi, yaptığımız tercümeyi kağıdın üzerine not almayın. İşi hafızanızı havale edin. Böylece hafızanız tembelliğe alışmaz. Hafızanızı zorlamış olursunuz. Zihninizi zorlamış olursunuz. Eğer not alırsanız kelimelerin anlamlarını, Türkçe anlamlarını not alırsanız zihninizi zorlamazsınız. Oraya bakar, öyle tercüme edersiniz ve zihniniz zorlanmaz. Manayı da ezberleyemezsiniz, lafzı da ezberleyemezsiniz. Dolayısıyla yazmayın, fakat zihninizi zorlamaya çalışın. Evet, önce metni okuyalım ve tercümesini yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İ'lem bil ki Rahimek Allah Allah sana rahmet etsin. Ennehu yecibu aleyna üzerimize vaciptir. Taallumu erba'i mesail şu dört meseleyi öğrenmek. Düzgün tercümesi bil ki Allah sana rahmet eylesin. Şu dört meseleyi öğrenmek bize vaciptir. İ'lem, bil ki. Rahimekallah. Allah sana rahmet eylesin. Ennehu yecibu aleyna. Bize vaciptir. Taallumu erba'i mesail. Şu dört meseleyi öğrenmek. El-u'la. Birincisi. El-ilmu. ilimdir. Ve o da ma'rifetullah, Allah'ı bilmektir. Ve marifetun nebiyyihi ve peygamberini bilmektir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma'rifetu dinil islam ve islam dinini bilmektir. Bil edille, delilleriyle. El fâniyetu, ikincisi. Yani, Bilmemiz gereken dört meselenin ikincisi el amelu bihi, bununla amel etmektir. Yani öğrenilen ilimle amel etmektir. Esalisa tu üçüncüsü edda avatu ileyi, buna davet etmektir. Errabiatu dördüncüsü es sabru al al fihi, bu hususta başa gelen eziyete sabretmektir. Ve delil-u kavluhu Teala. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Velasr. Asra yemin olsun. İnnel insane fi husr. insan kesinlikle hüsran, zarar ve ziyanlıdır illa'l'ezina amanu sadece iman edenler ve amilus salihati salih amel işleyenler ve tavasav bil hakkı, hakkı tavsiyeleşenler ve tavasav bis sabri sabrı tavsiyeleşenler müstesna. Gal-i Şafii Şafii rahmet rahimehullahutaala Allah ona rahmet etsin şöyle dedi. Lev eğer ma enzalallahu hucceten Allah bir hüccet indirmeseydi ala halqihi yarattıkları üzerine illa hazihi's sure şu suradan başka lekafethum bu onlara yeterdi İmam Şafi rahimahullah diyor ki eğer Allah şu sureden başka hiçbir şey indirmeseydi kullarına bu onlara yeterdi. Ve kâlel-Bukhariyü Bukhari rahimahullah dedi ki rahimahullah ta'ala Allah ona rahmet etsin. Babul ilmi ilim qablel-qavli vel amel ilim sözden ve amelden öncedir babı. yani bölümü İmam Bukhari, rahimullah, El camius Sahih isimli eserinde böyle bir bölüm açmış ve bölümün adını Babul İlmi, Kâbel Qâli ve Âmel, ilim, sözden ve amelden öncedir koymuş. Ve Delilu Qâlihu Teala bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur: Faâlem Ennu Bilki La İlahe Illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve günahın için istiğfar et. Fa başladı yani yüce Allah bu ayette başladı bil ilmi. İlimle başladı. Yüce Allah bu ayette neyle başladı? İlimle başladı. Qablal kavli vel Sözden ve amelden önce. Kardeşlerim, inşallah bu ilk dersimizde okuyacağımız kısım burası. Bu selâfetul usul kitabı önce üç mukaddime ile başlar. Üç mukaddime. Bunların ikisi Şeyh Rahimahullah'ın asıl selâfetul usul isimli kitabına daha sonra eklenen iki risalesidir. Bu birinci risalesidir. Yani daha sonra bunlar Felsefetul Usul kitabına bir takdim, bir önsöz, bir giriş olarak eklenmiştir. Bu birinci mukaddime biz bugün burayı inşallah okuyacağız, tercüme ettik ve bitirebilirsek buranın şerhini ve izahını yapacağız. Sonra ikinci mukaddimemiz gelecek. Sonra üçüncü mukaddimemiz gelecek. Kitabın aslından olan üçüncü mukaddime. Sonra da o üç temel esası delilleriyle birlikte öğrenmeye başlayacağız. İnşallah. Peki kim tercüme etmek ister? Yap bakalım. İllâhirrahmanirrahîm Rahman, Rahim Allah'ın adı ile. İ'lem bil ki Rahimek Allah, Allah sana rahmet etsin. Ennehu yecibu aleyna, üzerimize vaciptir. Tailluma arbai mesail, şu dört meseleyi öğrenmek. El-Ula, birincisi, el-ilm, ilimdir. Ve huve ma'rifetullah, ve o da Allah'ı bilmektir. Ve ma'rifetu nebiyyihi, sallallahu aleyhi ve sellem, ve nebisini bilmektir. Ve ma'rifetu dinil islam, ve İslam dinini bilmektir. Bil-edilleti, delilleri ile. el ikincisi, El-amelu bihi, bunlarla amel etmektir. el üçüncüsü, el ileyhi, bunlara davet etmektir. El-râbi'atu, dördüncüsü, El-sabru ala bu hususlarda başa gelene sabretmektir. Ve-delilu kavluhu Teala bunun delili dediği Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insânele fî husr, insan kesinlikle hüsrandadır. İllâllezîne âmenû, sadece iman edenler, ve amilûs salihâti, ve salih amel işleyenler, ve tevâsav bil hakkı ve hakkı tavsiyeleşenler, ve tevâsav bil sabri, ve sabrı tavsiye tavsiyeleşenler müstesna. قَالَ الشَّافِئِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَلَى Şafi, Yüce Allah rahmet etsin. Şöyle dedi, Eğer اَيَرْ مَا اِنْزَلَ اللّٰهُ Allah hiçbir hüccet indirmese idi عَلَى خَلْقِهِ Yarattıkları üzerine اِلَّا hadihi surete Bu sure yeterli. E, i̇lla هذه surete Bu, sure bu sureden dışında, başka. Bu sureden başka. kafethum e, Bu onlara yeterli olurdu lafı geldi. Ve قال البukhari rahimehullahü teala Buhari yüce Allah rahmet etsin şöyle dedi. Babul <gülüyor> ilmi, ilim babı, e kablül kavli amel. İlim söze ve amele önceliklidir babı. Evet. Ve, ve deliluhu teala bunun delili yüce Allah'ın şu buyurduğu. Fa'lam ennahu bilki la ilahe illallah Allah'tan başka hak ilah yoktur. Vasta kifirli günahın için istihbar et. Fede'e başladı Bil ilmi, ilimle başladı kablen kablivali قبل amel. Yüce Allah sözden ve amelden önce ilim ile başladı. Evet. Başka? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla bir elam rahmet kılla Allah sana rahmet etsin enne hu yecibu aleyna taallum ve arbae mesele bizim üzerimize vaciptir şu dört meseleyi öğrenmek el ula birincisi el ilm ilimdir ve ma'rifetullah o da Allah'ı bilmektir ve ma'rifetun nebiyhi ve onun nebisini bilmektir sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'rifetud din el islam ve İslam dinini bilmektir. bil edille delilleriyle. el ikincisi El-Amelu Bihi, onunlağına amel etmektir. el üçüncüsü El-Da'vetu İleyhi, onlara davet etmektir. Er rabiatu dördüncüsü El-Sabru ala'l-Aza Fihi, hususta başına gelen eziyetlere sabt etmektir. ve delil Kavluhu Teala, bunun delili Yüce Allah'ın şu buyurudur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vel'asr. Asre emin olsun ki. İnner insanı <gülüyor> lefih hus. Muhakkak ki insan hüslandıdır. İlla alledine amenu. Ancak iman edip. Ve aminu salihati Ve salih saliha Ve tevasu bil-haqvi. Hakkı tavsiyeleşenler. Ve tevasu bil-sabri. Ve sabrı tavsiyle senler müstesna. Kale şafi'iyyü rahimekullahu te'ala Şafi, Yüce Allah rahmet eylesin. Dedi ki, Lahu eğer ma enzelallahu hücceten Allah hüccet indirmiş olmasaydı ala halkihi yarattıkların üzerine illa hadiki sureten ancak bu sureden başka leketethum bu onlara yeterli. Akala Buhari rahimehullah teala Bukhari, yüce Allah, rahmet eylesin dedi ki babul ilmi qabl'al kabul ve amel. İlmi, amele ve söze öncelikli babı. Ve deniliyor kavl teala bunun denili yüce Allah şöyle buyurmuştu. Ka أَنَّهُ ennehu لَا ki إِلَّا ilaha illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve estağfir Günahların için istiğfar et. Febede'e başladı. Bil ilmi kablo'l kavli vel amel. Allah azze ve celle bu ayette söze ve ameli öncelikli ilimle başladı. Evet. Bir kişi daha okusun. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İ'lem, bil ki, rahime kalla, Allah sana rahmet etsin. Ennehi, ennehu yejibu aleyna, bizim üzerimize vaciptir. Taallumu erba'i mesai, şu dört meseleyi bilmek. al ula birincisi, el-in, ilimdir. Ve huve ma'rifetullah, ve bu da, da Allah'ı bilmektir. Ve ma'rifetun nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem, ve nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmektir. Ve mağruf ve mağruf etu dinil İslam ve İslam dinini bilmektir, bil edille, delilleriyle. Ettaniyatu. İkincisi, alamelü bihi. Bununla, onlarla amel etmektir. Eftaliyatu. Üçüncüsü, edda'watu ilehi. Bunlara davet etmektir. Er rabiatu. Dördüncüsü, esabru al-e'de bihi. Ve bunda başa gelen eziyetlere sabretmektir ve deliliyle kavluhu taala. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Vel as. Asla yemin olsun. İnnel insane lefi hus. İnsan kesinlikle hüsranlıdır. İllellezine amenu iman edenler ve amilussalihati salih amel işleyenler ve tevasav bil hakki hakkı tavsiye edenler ve tevasav bis sabr ve tavs ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. Böyle <tövbe> Şafiiyü rahimehullahü teala Şafi Allah ona rahmet etsin dedi ki: "Lev enzel Allah hucceten Allah hüccet indirmeseydi ala halqihi yarattıklarının üzerine illa hadihi sure. Bu sureden başka bir sure indirmeseydi lekafetun." Bu onlara kâfi gelirdi. Ve kâlel-Bukhâriyü Teala ta'ala Bukhâri Allah'ına rahmet etsin dedi ki Bâbul-i ilmi qablel-qavli vel ameli Sözün ve amelin, ilmin sözün ve amele önceliği bâbı, bölümü. Ve delil-i kavluhu ta'ala Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyuruldu. Fe'lem, fe'lem ennehu bil ki la ilahe illallah Allah'tan başka hak ilah yoktu. Fastaufir lidemik. <gülüyor> Günahların için istifaret. Fede <gülüyor> başladı. Yüce Allah başladı. Bil ilmi ilimle kabl el kavli ve ameli. Sözden muamelden önce bu ayette Allah ilimle başladı. Evet. Evet, Şeyhül İslam Rahimullah sözlerine Bismillahirrahmanirrahim Rahim ile başladı. Böylece Yüce Allah'ın kitabına uymuş oldu. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabı Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Her surenin başı da Tevbe suresi hariç Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. İlk sure olan Mushaf'ın tertibine göre ilk sure olan Fatiha suresi de Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Besmele'nin Fatiha'dan ve sure başlarından bir ayet olup olmadığı ihtilaflı olsa dahi Bismillahirrahmanirrahim'in Kur'an-ı Kerim'e yazılması sahabe arasında icma konusudur. Her surenin Bismillahirrahmanirrahim ile başlaması sahabe arasında yani mushafa besmelenin yazılması sahabe arasında icma konusudur. İcma edilmiştir. Dolayısıyla müellif Rahimahullah da Bismillahirrahmanirrahim ile başlayarak önce Kur'an-ı Kerim'e uymuş oldu. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uymuş oldu. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde konuşmalarına ve yazılarına Bismillahirrahmanirrahim ile başlardı. Bismillahirrahmanirrahim nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Heraklius'a yazdığı mektubun başındadır. Bismillahirrahmanirrahim ne anlama gelir? Kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahimin başındaki B harfi teberrük ve istiane bildirir. Ne demek bu? Yani Bismillah Allah'ın adıyla teberrük ederek. Ne demek teberrük ederek? Bereket umarak, bereket isteyerek ve istiane ve yardım isteyerek başlarım. Bismillah'ın başına, Bismillah'ın söylendiği makama uygun bir fiil takdir edilir. Mesela kişi yemeğe başlarken Bismillah diyorsa, Allah'ın adıyla bereket umarak ve yardım isteyerek yiyorum demiş olur. Kişi kurban keserek Bismillah der ve ne demiş olur? Allah'ın adıyla bereket isteyerek Allah'ın adıyla yardım isteyerek kesiyorum demiş olur. Kişi herhangi bir kitabı yazarken ya da bir mektubu yazarken Bismillah diye başladığı zaman Allah'ın adıyla bereket umarak yardım isteyerek bu kitabı, bu Risale'yi, bu mektubu yazıyorum demiş olur. Şimdi Musannif, Müellif, Şeyhul İslam Rahimahullah da Bismillah ile başladı. Ne demiş oldu? Allah'ın adıyla yardım isteyerek ve Allah'tan bereket bekleyerek bu kitabı yazmaya başlıyorum demiş oldu. Besmele'de, Besmele'nin tamamında Rabbimiz Tebareke ve Taala'nın üç ismi geçiyor. Bir, Allah. iki Rahman. Rahman. Üç, Rahim. Rahim. Allah, Rahman, Rahim. Allah ismi Mabud anlamındadır. El-ilah kökünden türemiştir. Mabut ilah edinilen anlamındadır. i̇bn Abbas rahimahullah şöyle tarif etmiş. Allah isminin anlamını. Zul-uluhiyyeti vel-ubudiyyeti. Uluhiyet ve ubudiyet sahibi. Ala khalqihi ecma'in. Bütün yarattıklarının üzerinde uluhiyet hakkının yani ilahlık hakkının ibadet edilme hakkının sahibi olandır. Allah kelimesinin anlamı bu. Demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun özel ismi olan Allah kelimesinin anlamı ilah demekmiş. Yani ibadete layık olan, ibadet edilen, ibadeti hak eden zat. Allah kelimesinin anlamı budur. Allah ismi Rabbimiz Azza ve Celle'nin zatına delalet eden özel ismidir. Ondan başkası için kullanılması caiz değildir. Ve Allah ismi Yüce Allah Subhanahu ve teala'nın bütün kemal sıfatlarını içine alan, bütün kemal sıfatlarına delalet eden bir isimdir. Rabbimizin diğer isimleri Allah ismine izafetle gelir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah rahmandır, Allah rahimdir, Allah kuttustur şeklinde gelir. Diğer isimler Allah ismine izafetle geliyor. Ama Allah ismi Yüce Allah'ın başka bir ismine izafetle gelmez. Yani kuddus Allah'tır şeklinde bir ifade gelmez. Bu Yüce Allah Azza ve Celle'nin Allah ismi celalinin hususiyetine delalet edir. Diğer ikinci isim Rahman. Üçüncü isim Rahim. Bu iki isim de Aynı anlama delalet ediyor. Aralarında ufak bir fark var. İki isim de Rabbimiz Azza ve Celle'nin rahmet sıfatına delalet eder. Fakat Rahman bir görüşe göre dünyada müminiyle, kafiriyle bütün insanlara rahmette bulunan, bütün yaratılmışlara rahmette bulunan demektir. Rahim ise hususi olarak dünyada ve ahirette müminlere rahmet eden demektir. Bu bir görüşe göredir. Diğer bir görüşe göre ki, bunu İbnül Kayyim Rahimeullah tercih etmiştir. Rahman, Yüce Allah Azze ve Celle'nin zatına delalet eden, zatında rahmet sıfatını gösteren ismidir. Yani geniş rahmet sahibi anlamına gelir. Rahim ise Yüce Allah Azze ve Celle'nin Rahmetiyle muamelesine delalet eden, rahmetiyle fiiline delalet eden ismidir. Yani ulaştıran, rahmeti ulaştıran, rahmeti kullarına kavuşturan, ulaştıran anlamına gelir. Böyle bir fark var. Fakat her iki isimde Rabbimiz Tebâreke ve Taala'nın hangi sıfatına delalet eder? Rahmet sıfatına. Evet. Bismillahirrahmanirrahim ile işlere başlamak, sözlere başlamak, kitaplara başlamak, Müslümanların tarih boyunca süre gelen adetlerindendir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleminde sabit bir sünnetidir. Her önemli işe Bismillah ile ya da Bismillahirrahmanirrahim ile başlanır. Ama burada önemli bir hususa, gaflet edilen bir hususa işaret etmek gerekir kardeşlerim. Herhangi bir amelin başında, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, zikir olarak eğer sadece Bismillah gelmiş ise ona er Al-Rahim eklenmez. Çünkü zikirlerde esas olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle yetinmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarına herhangi bir ekleme de bulunmamaktır. Asıl olan budur. Dolayısıyla abdestin başında bismillah varid olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim denilmez. Kurban keserken bismillah denilir yahut ona Allahu ekber eklenir. Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber denilir. Bismillahirrahmanirrahim denilmez. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece bismillah demenin sabit olduğu yerlerde bismillah denilmekle yetinilir. Yemeye başlarken yine Bismillahirrahmanirrahim denilmez. Sadece ne denilir? Bismillah denilir. Bunun üzerine herhangi bir ziyade de bulunulmaz. Ama yazı yazarken ve konuşma yaparken Bismillahirrahmanirrahim denilir. Daha sonra Şeyh Rahimahullah Besmele'den sonra İ'lem diyerek başlıyor. Ve Besmele'yi Bismillahirrahmanirrahim'i Yüce Allah'a hamd olarak, fena olarak yeterli görüyor. Bismillahirrahmanirrahim ile yetiniyor. Bu alimlerden bazılarının fiilleridir. Onlar da kitaplarına Bismillahirrahmanirrahim ile başlamayı yeterli görmüşler hamdele ve salvele de bulunmamışlar. Yani elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammedin gibi bir giriş yapmamışlar. İmam Muhammed bin İsmail El-Bukhari Rahimahullah'ın El-Cami'u Sahih isimli eserindeki fiili de böyledir. Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvehhab'ın da bu kitabında ve kitab Tevhid'de de her ne kadar bazı nüskalarda hamdele ve salvele olduğu söylense de meşhur olan şekliyle kitab Tevhid'de de fiili böyledir. Bismillahirrahmanirrahim ile yetinmiştir. Daha sonra İ'lem diyor Şeyh. İ'lem yani bil ki. Kardeşlerim bu kitap dinleyicilerin zihnini hazırlamak ve birazdan söylenecek şeyin ehemmiyetine işaret etmek içindir. İ'lem ile dinleyiciler intibaha gelirler. Uyanırlar. Gözleri açılır. Kulakları yönelir. Kalpleri hazırlanır. Biraz sonra söyleyecek kelamı iyice dinlemeye koyulurlar. Şeyh Rahimahullah'ın adetindendir birçok risalesine bu hitap ile başlamıştır. İ'lem Bil ki. Biz bazen bunun Türkçe'ye tercümesinde nedense bir türlü anlamış değilim. Bil ki diye tercüme edilmediğini görüyoruz. Şöyle tercüme ediyorlar muhteremler. Bilinmelidir ki bilinsin ki veyahut tamamen bu lafzı atıyorlar ve cümleyi kendilerine göre kuruyorlar. Halbuki Alimlerin bilki dediği yerlerde şarihlerin o bilki kelimesine yaptıkları şerhlere göz atsalardı bilkinin hangi amaçla söylendiğini görürlerdi. Ve ben bilki demenin İlem, Arap Arap'ın zihninde nasıl bir uyanmaya sebep oluyor ve kendisinden sonra söylenecek sözün ehemmiyetine işaret ediyorsa Türkçede de bil ki şeklinde bir hitabın aynı tesiri gösterdiğini görüyoruz değil mi? Ben buna kaniyim. Dolayısıyla bunun olduğu gibi bırakılması lazım. Şeyh Rahimahullah muhatabının zihnini hazırlamak için diyor ki İ'lem bil ki hemen arkasından konuya henüz geçmeden daha konuya girmeden neyi bilmesi gerektiğini daha söylemeden bir duada bulunuyor. Rahimekallah. Allah sana rahmet eylesin. Bu da kardeşlerim, muallimin, öğreticinin ve davetçinin edeplerinden bir edeptir Muallim, öğretici, davetçi, muhatabına ona şefkatli olduğunu, ona merhametli olduğunu, onun iyiliğini istediğini hissettirmelidir. Şeyh Rahimehullah da, İnsanların iyiğini istediğini, muhatabının hayrını istediğini ve muhatabına karşı şefkatli olduğunu hissettirmek üzere ona iltifatta bulunup duada bulunuyor. Dua ediyor. Bil ki dedikten hemen sonra Rahimek Allah, Allah sana rahmet etsin diyor. Rahimek Allah sözünün anlamı kardeşlerim geçmiş zaman için Allah hatalarını, kusurlarını bağışlasın Gelecek zaman için Yüce Allah Azze ve Celle seni korusun, gözetsin, kollasın anlamına gelir. Rahmet Yüce Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir sıfattır. Yüce Allah'ın kula rahmet etmesi, Allah Azze ve Celle'nin kula rahmet etmesi, acıması demektir. Bu hakiki anlamıyla alınır. Fakat bunun sonucu geçmişe dair kusur ve hataların bağışlanması ve geleceğe dair de Yüce Allah Azze ve Celle'nin rahmet etmesi, rahmet etmesinin gereği olarak o koruyup kollaması ve gözetmesidir. Bu duadan sonra şeyh bilinmesi gereken şeyi söylüyor. Bil ki Allah sana rahmet etsin dedi. Şimdi bilinmesi gereken şeyi söylüyor. Ennahu yecibu aleyna taallumu erba'i masail. Yecbu aleyna. Yecbu vaciptir demektir. Vaciptir. Şeyhülislam rahimahullah'ın buradaki kullanımı cumhurun kullanımıdır kardeşlerim. Biliyorsunuz cumhur ulema indinde vacip ile farz kelimeleri arasında herhangi bir tefrik, herhangi bir ayrım yoktur. Hanefi mezhebinin usulcüleri ise vacip kelimesi ile farz kelimesini ayrı ayrı tanımlarlar. Her ne kadar bağlayıcılık itibariyle hanefi usulcüler yanında da vacip ile farz kelimeleri aynı anlama gelse de subut itibariyle vacip ve farz kelimeleri birbirinden onlara göre farklı anlamdadır. Ama cumhur ulemanın kullanımı hadis ehlinin, tefsir ehlinin, fıkıh ehlinin, ümmetin kahir ekseriyetinin kullanımı o e, vacip ile farz kelimelerinin arasında böyle bir tefrikte, böyle bir ayrımda bulunmamaktır. Dolayısıyla buradaki vaciptir sözcüğü bizim Türkiye'de duyarak alıştığımız farzdır kelimesi, farzdır anlamına gelir. Yecibe aleyna vaciptir. Şeyh Rahimallah yecbu, vaciptir dedi. Vacip ne demektir? Vacibi usul alimleri şöyle tarif ettiler. Yapıldığında ecir ve mükafatı gerektiren, terk edildiğinde cezayı ve azabı gerektiren şeydir. Yapıldığında ecir ve mükafat gerektiren, kazandıran, terki durumunda günaha, e, cezaya ve azaba sebep olan şeydir. Bir de müstehap var. O nedir? Müstehap yapıldığı takdirde ecir ve sevap alınan ama terki durumunda ceza gerektirmeyen şeydir. Mübah yapılması veya terki durumunda herhangi bir sevap yahut ecir gerekmeyen şeydir. Demek ki vacip mutlak olarak yapılması gereken Müslümanın yapmama durumu olmayan, yapmadığı takdirde azaba ve cezaya çarptırılacağı şeydir. Vacip de ikiye ayrılır. Kardeşlerim, Ayni vacip, kifai vacip. Ya da vacibul ayni ve vacibul kifaye. Vacibul ayni, her bir şahsın ayni vacip, her bir şahsın, buna farz ayin de diyebilirsiniz, her bir şahsın mutlaka yapması gereken, her bir şahsın sorumlu olduğu yükümlülüktür. Kifai vacip ise, ümmetin toplu olarak sorumlu olduğu, ancak içlerinden bazısının yapmasıyla diğerlerinden yükümlülüğün düştüğü vaciptir. Burada Şeyh Rahimahullah'ın kastettiği vacip, kifai vacip değil, aynı vaciptir. Yani yecibu, şeyhin yecibu sözü ne anlama gelir? Kadınıyla, erkeğiyle, büyüğüyle, küçüğüyle, hürüyle kölesiyle, bütün Müslümanlara vaciptir. Zaten aleyna demekteki de şeyhin muradı da budur. Yecibu aleyna bize vaciptir. Şeyh Rahimahullah'ın buradaki kastı İlim talebelerine vaciptir demek mi? Değil. Peki ne demek? Yani biz Müslümanlara vaciptir. Ben Müslümanım diyene ister kadın olsun, ister erkek olsun İslam dinine mensup olana, Müslüman olan herkese vaciptir. Farzdır. Vacibi aynidir. Mutlak bir gerekliliktir. İ'lem <gülüyor> rahimakallah bil ki Allah sana rahmet etsin. Yecibu aleyna bize vaciptir. Ne vaciptir? Taallum. Öğrenmek vaciptir. Neyi öğrenmek? erbaa mesail. Şu dört meseleyi öğrenmek üzerimize vaciptir. Şu dört meseleyi öğrenmek üzerimize farzdır. Kadınıyla, erkeğiyle, büyüğüyle, küçüğüyle. Daha sonra Şeyh Rahimullah bu dört meseleyi zikretmeye koyuldu. El-u'la. Birincisi. el ilmu İlimdir. Üzerimize öğrenilmesi vacip olan meselelerin birincisi neymiş? İlim. İlim. Birincisi ilimdir. İlim dedikten sonra Şeyh Rahimeullah ilmin ne olduğunu bize tefsir ediyor. İlim diyerek neyi kastettiğini bize tefsir ediyor. Kendisi bizzat. Ve diyor ki, Ve huve marifetullah. İlim nedir? Bir, Allah'ı bilmektir. Ve maarifetu ve onun Nebisini yani Peygamberini bilmektir. Sallallahu Aleyhi ve sellem. Ve maarifetu dinil İslam ve İslam dinini bilmektir. Daha sonra Şeyh Rahimullah hepsi için geçerli olan bir kayıt getiriyor. Bil edille delilleriyle yani Allah'ı delilleriyle bilmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i delilleriyle bilmek ve İslam dinini delilleriyle bilmek. işte ilim budur. İşte ilim budur. Kardeşlerim, ilmin vacip olduğunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Fakat ilmin ayni olarak vacip olan kısmı vardır, kifai olarak vacip olan kısmı vardır. Yani her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken ayni vacip vardır. Bazı Müslümanların bilmesinin diğerlerinin yükümlülüğünü düşüreceği kifai vacip olan ilimler vardır. Mesela namazın ilmi her Müslüman üzerine vaciptir. Yüce Allah Azze ve Celle'yi tanımak her Müslüman üzerine vaciptir. Orucun ilmi her Müslüman üzerine vaciptir. Fakat alışveriş, muamelat ile ilgili ilimleri, cinayet, yani yaralamalar ve öldürmelerin hükümleri, cezalarıyla ilgili şer'i bilgileri, ilimleri bilmek vacibi kifai'dir. Kifai vaciptir. Müslümanlardan bazılarının bilmesiyle diğerlerinden yükümlülük kalkar. Diğerlerinden yükümlülük düşer. Bizim burada tedris edeceğimiz ilim ise her Müslümanın en asgari düzeyde bilmesi farz-ı ayın olan ilimdir. Dolayısıyla bu felâfetul usul dersini öğrendikten sonra çoluk çocuğunuza da telkin edeceksiniz. Bu şekilde hanımlarınıza, çocuklarlarınıza etrafınızdaki akrabalarınıza bu felâfetul usulü telkin edip öğreteceksiniz. Çünkü yediden yetmişe her Müslümana bunu bilmek ayni olarak vaciptir. Hiçbir Müslüman bunun bilgisinden müstahni kalamaz. Bunu bilmediği takdirde, bunun ilmine sahip olmadığı takdirde o günahkardır, asidir, vaciplerden bir vacibi terk etmiş demektir. Şeyh rahimehullah ikinci olarak diyor ki es-saniyatu ikincisi el amalu Bununla amel etmektir. İkincisi bu. Üçüncüsü es Üçüncüsü, üçüncüsi ed -da buna davet etmektir. er dördüncüsü es-sabru alal Fihi, bu hususta başa gelene sabretmektir. İşte bu dört husus Müslüman'ın menhecidir kardeşlerim. İşte bu dört husus Müslüman'ın hayatı boyunca kendisine ilke ve prensip edineceği şeydir. İlim, amel, davet, sabır. Yüce Allah Azze ve Celle bu dört hususu kitabıyla ve peygamberiyle emretmiş, İnsanları bu dört hususa davet etmiş, bu dört hususta onları mükellef tutmuştur, yükümlü kılmıştır. İlmin değeri ve kıymeti hakkında. Sadece ilmin zıttı olan cehaletin kötülüğünü bilmek yeter. Cehalet Allah indinde o kadar çirkin, o kadar kötü bir şeydir ki Allahu Teala'nın düşmanlarından en büyük düşmanlarından biri olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük düşmanlarından biri olan bir kişiye ne isim verilmiş? <gülüyor> Ebu Cehre. Yani cehaletin babası. Cehaletin babası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önceki döneme ne denilmiş? Cahiliye dönemi. O dönemde bulunanlara ne denilmiş? Cahiliye ehli. Cahiliye ehli. Yani o müşrikler, o kafirler neye nispet edilmişler? O Allah düşmanları, Allah'ın o çok buğz ettiği o putperestler neye nispet edilmiş? Cehalete. Hatta bazı kimseler şu sözü söylemişler. Yüce Allah azza ve Celle'ye kendisiyle isyan edilen günahların en büyüğü cehalettir. Çünkü şirki de doğuran cehalettir. Küfrü de doğuran cehalettir. Bütün günahları da doğuran cehalettir. İlim, Şeyh Rahim Allah dedi ya, birincisi ilim. Ne demek ilim? İlmin tanımı şu, Şeyh Rahim Allah bir tanım yaptı. Ama sözlük anlamını söylemedi bize. İlmin tanımı, sözlük anlamı, bir şeyi hakikati üzerine bir idrak etmektir. Bu tanımı bellediğiniz, öğrendiğiniz zaman cehaletin tanımını da otomatikmen öğrenmiş olursunuz. Bir şeyi idrak etmemek yahut hakikatinin hilafına idrak etmek cehalettir. Bir şeyi olduğu hal üzere idrak etmek yani kavramak neymiş? İlim. Bir şeyi olduğu hal üzere bilmek. Mesela yoğurt beyazdır. Değil mi? Şimdi bu nedir? Bir ilim. Ben o şeyi biliyorum. Ama olduğu hal üzere, hakikati üzere mi biliyorum? Evet. Gerçekten de yoğurt beyaz. Peki cehalet nedir? Yoğurdun beyaz mı, siyah mı olduğunu bilmemek cehalettir. Peki başka nedir? Yoğurdu siyah bilmek o da cehalettir. Yani bir şeyi hakikatinin hilafına bilmek nedir? Cehalettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de okuduğunuz zaman Mekke müşriklerinin cahiller olarak nitelendiğini görürsünüz. Onların cahil olması mahza, bilgisizlikleri yüzünden mi? Değil. Hakikati hilafına bildikleri ve amel ettikleri için hakikati hilafını. Onların cahil olarak nitelendirilmesinin sebebi bu. Yani olduğu halden farklı olarak bildikleri, olduğu halden farklı olarak değerlendirdikleri için. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü. Değil mi? Onlar nasıl değerlendiriyor, nasıl biliyorlar? Mecnun olarak, sahir olarak biliyorlar. İşte bu cehalettir. Yahut da kalpleriyle tasdik edip tabi olmuyorlar. Bu, bu da nedir? Bu da cehalettir. Yani beraberinde amel olmayan ilim de nedir? Cehalettir. O da cehalettir. O da cehalettir. İmam İbnül Kayyim Rahimeullah'ın bununla ilgili oldukça nefis bir incelemesi vardır. Sonuç olarak der ki İbnül Kayyim Rahimeullah ilim kelimesi ancak beraberinde amel olan bilgiye verilir isim olarak verilir. Cahil de, cehalet de, amelsizlik demektir diyor. Kişi ister bilsin, ister bilmesin. Kişi bilip de amel etmiyorsa, o da nedir? Cahildir. Şöyle bir nakil yapıyor yine İbn-i Kayyim Rahimahullah. Diyor ki, Selef, ilmiyle amel etmeyene, Alim ve fakih dememekte ittifak etmiştir. İlmiyle amel etmeyene alim ve fakih dememekte ittifak etmiştir. Sadece ilmin fazileti olarak kişinin bunu bilmesi yeter. Bunun dışında yüce Allah hazza ve celle'nin hepinizin malumu olan hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyruğu yeterli bir delildir. Yüce Allah hazza ve celle burada bilenler ile bilmeyenlerin birbirinden farklılığına işaret buyurdu ve onların asla eşit olamayacaklarını beyan etti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim kendisinde ilim öğreneceği bir yola girerse kendisinde ilim öğreneceği bir yola girerse ben sizleri de bu hadis ile müjdelerim. Çünkü siz burada hazır bulunmakla ve dersi dinlemekle bu hadis şerifin kapsamına girdiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Kim kendisinde ilim öğreneceği bir yola girerse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Allahu teala ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Ne demek bu? Kim ilim öğrenmeye adım atarsa, ilim öğrenmeye çalışırsa, çabalarsa, yüce Allah azze ve celle cennetin önündeki engelleri onun önünden kaldırır. Onu temizler, onu tezkiye eder. Ona hakkı hak olarak gösterir, tevfikini verir. Amel yapma kudreti ve kuvveti bahşedir. Onun kalbini, vahyine, ilmine, peygamberinin buyruklarını ısındırır. Onun kalbini kendisine ibadet etmeye, kendisine itaat etmeye ısındırır. Onun kalbini günahlardan, isyanlardan, fısktan, fucurdan soğutur. Kim ilme girerse. Demek ki kişi ilme amel ettiği zaman otomatikmen amel tevfiki de elde eder. Ya ilme adım attığın zaman cennetin yolu kolaylaşır. Cennetin yolu nedir? İlimle amel etmektir. Öyle değil mi? Demek ki kişi ilme adım attığı zaman ilmiyle amel eder. Onun için bazı alimlerden şu söz varid olmuş. Demişler ki biz ilme ihlas ile başlamadık ama ilim bizi ihlaslı olmaya zorladı. İlme ihlas ile başlamadık yani desinler, duysunlar, görsünler için başladık Ama ilim öğrendikçe o ilim bizim vicdanımızı tuttu, kavradı, sıktı, bizi ihlaslı olmak zorunda bıraktı. Yani ilmi öğrendikçe ihlaslı olduk. İster istemez. Çünkü ilim ne demek? Ahireti bilmek, cenneti bilmek, cehennemi bilmek, Allah'ı bilmek, Allah'ın azabını bilmek, gazabını bilmek. Bu ilim insanı ne yapar? Kalbine yerleşince ona ihlaslı amel yaptırır. Onu cennete hazırlattırır. Onu cehennemden korkutur. Dolayısıyla hakikatte ameli olmayanın nesi yoktur? Buradan hangi sonuç çıkıyor? İlmi yoktur. Sadece sureten vardır onda ilim. Ameli olmayanın hakikatte ilmi yoktur. İlim olsaydı onu mutlaka amel ettirecekti. Başka çıkar yok. İhlası olmayanın, ameli olmayanın ilmi yoktur. Hakikatte yoktur. Sureten varmış gibi gözükür. Ama hakikatte yoktur. Buna ne diyoruz? Faydasız ilim. Öbürüne ne diyoruz? Fayda veren ilim. Yüce Allah Azze ve Celle bizi fayda veren ilim sahiplerinden eylesin. İkincisi amel. Yüce Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de ilimle ameli ya da imanla ameli hep bir arada zikretmiştir. Niçin? Çünkü bu bu ikisi birbirinin ayrılmazıdır. Allah Subhanahu ve teala bize hem ilmi vacip kılmıştır, peygamberini ilimle göndermiştir, peygamberini ilim öğretmek üzere bir muallim olarak vazifelendirmiştir, hem de onun yanı sıra o ilimle amel etmeyi emretmiştir. Bu ikisi kardeşlerim, ilim ve amel iki nurdur. Senin kendisiyle hakkı göreceğin iki nurdur. Yüce Allah Azze ve Celle bu iki hususu o kadar ehemmiyetli kılmıştır ki her Müslümana bu iki hususu istemesini ve bu iki hususu yerine getirmeyenlerin yolundan sakınmasını her namazında emretmiştir. Böyle duada bulunmasını her namazda emretmiştir. Yani biz Fatiha Suresi'nin tefsirinde de işlemiştik. Her namazda Müslüman Fatiha'da ne söylüyor? İhdinas sıratal mustakim. Bizim sırat-ı mustakime ilet. Allahu Teala tarif ediyor müşahhas şahıslarla. En'amte aleyhim. Şunlar peygamberler, sıddıklar, şehitler, sahabe yani. Evveliyetle sahabe ve onlara ihsan ile tabi olun. Sonra gayril mağzube aleyhim veled dallin ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize gayril mağzube aleyhim veled dallin'i tefsir etmiştir. Kimdir mağzube aleyhim? Yani kendilerine gazap olunanlar. Kendilerine gazap olunanlar Tevrat ehlidir. Yani Yahudilerdir. Peki sıfatları nedir? Neden, neden onlara gazap edildi? Neden? İlim vardı, amel yoktu. İkinci sınıf dallin. Kim bunlar? Hristiyanlar. Peki neden bu sıfat ile dallin olarak anıldılar? Onların özellikleri neydi? İlim yoktu, amel vardı. Bu iki hususu bir arada tutmayan kişi ya Hristiyanlara benzemiş olur ya Yahudilere benzemiş olur. Bu iki hususu bir araya getiren kişi sırat-ı üzere olur. Sırat-ı müstakim üzere. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ilmiyle amel etmeyenleri de kınamıştır. İlimsiz amel edenleri de kınamıştır. Ve bu iş bu husus ne kadar önemlidir ki ömür boyu Müslüman her namazda Ya Rabbi beni ilmiyle amel etmeyenlerden ve amelsiz ilim sahip ilmiyle amel etmeyenlerden ve ilimsiz amel edenlerden uzak eyle beni onlardan eyleme diye dua eder. Dua etmesi vacip kılınmıştır her fatihada. Bu bu hususun ehemmiyetine delalet Çünkü ilim ve nur, e, ilim ve amel birbirini tamamlayan iki nurdur. Bunun misali şudur kardeşlerim. Nasıl insan eşyayı görebilmek için, yani varlıkları müşahede edebilmek için hem gözündeki nura hem de dışarıdan bir nura lambanın nuru gibi güneşin nuru gibi ihtiyaç duyuyor. İki nur bir arada olmadıkça nasıl insan eşyayı göremiyorsa, ilim ve amel ikisi bir arada bulunmadıkça o kişi hakikatleri sezemez, doğruyu göremez, görse bile tabi olamaz. Hakikatiyle göremez. Kavrayışı ve fehmi ve fıkhı olmaz o kişinin. Şimdi sen bir odaya girdin, gözünde nur var, yani gözün kapalı değil, görebiliyorsun. Ama lamba kapalı, odada bulunan şeyleri görebilir misin? Göremezsin. Peki lamba var, ışık, floresan ışık, gayet kuvvetli ışık, fakat senin gözünden nur yok. Yani körsün. Odadakileri görebilir misin? Göremezsin. Görebilmek için iki nuru beraber bulundurman lazım. Öyle değil mi? Hem gözde nur, hem hariçte nur. Değil mi? Aynı şekilde. Kişi hakkı görebilmek için hem ilim nurunu, hem amel nurunu yanında bulundurmalıdır. Bir kişi ilim ve amel nurunu cem etmez ise, birleştirmez ise, o kişi ya Yahudilere ya Hristiyanlara benzemiş olur. Hakikatleri göremez, hakikatlere tabi olamaz, hakikatlerin ardından gidemez. Batıla saplanır, heva sahibi olur, hevasının arkasından gider. Dolayısıyla, kardeşlerim, nasıl ilimsiz amelden sakınıyor iseniz, amelsiz ilimden sakınıyor iseniz, bunların ehlinden de sakınmalısınız. Fatiha suresinde siz söz veriyorsunuz biliyor musunuz? Diyorsunuz ki Allah'ım mağzub aleyhim etme bizi. Sonra gidip mağzub aleyhim ile yani ilmiyle amel etmeyenlerle oturursan ne olur? Duan boşa gider. Mağzub aleyhim olursun. Sonra diyorsun Ya Rabbi bizi dallin etme. Yani ilimsiz amel edenlerden etme. Sonra bu duayı biraz önce öğlen namazında yaptıktan sonra kalkıp gider dâllin ile yani ilimsiz amel edenlerle oturup kalkarsan ne olursun? Duan boşa gider, sen de dâllin olursun. Onun için kardeşlerim bu iki nuru birlikte elde edeceğiz. İlim ve ameli kendimize menhec edineceğiz. İlim ve ameli birlikte tutacağız, birlikte elde etmeye çalışacağız. O ikisini birlikte tahsil edeceğiz. Bunlar birbirinden ayırt edilmez. Bunlar birbiriyle beraberdir. Yüce Allah Azze ve Celle ilmiyle amel etmeyenleri Kur'an-ı Kerim'de neye benzetti? Kitap yüklü. yüklü merkeplere benzetti. Yüce Allah Subhanehu ve Teala buyuruyor ki, مَثَلُ hum هُمْ مِلَتُ Kendilerine Tevrat yükümlülüğü verilmiş, Tevrat yüklenmiş, yani Tevrat indirilmiş olanların misali nasıldır? ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا Sonra kendilerine Tevrat indirildiği halde onu ne yapmayanlar? Yüklenmeyenler, onu taşımayanlar. Yani onun gereğince amel etmeyenlerin misali, كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارًا Neyin misalidir? Ciltler dolusu kitaplar yüklenmiş eşek misalidir. Yani eşek nasıl sırtında taşıdığı kitaplarla, o kitapların içerdiği ilim ve irfan ile herhangi bir değer ve kıymet kazanmıyorsa, Eşek olarak kalıyor ise aynı şekilde ilmiyle amel etmeyende o taşıdığı ulum, o taşıdığı ilimler ve irfanlar ile kıymet kazanmaz. Ne olarak kalır? Eşek olarak kalır. Şimdi zihnime getiremediğim bir şiir var. Okumakla bilmem ne gider ama eşeklik baki kalır demiş şair. Eğer amel etmez isen evet eşeklik baki kalır. O halde ilmi ve ameli birlikte elde edeceksin. Yüce Allah azze ve celle'nin kınadığı ve kitap yüklü eşeklere benzettiği bu kişilerden olmamak için o ikisini birbirinden ayırt etmeyeceksin. Yüce Allah Subhanahu ve Teala hepinizin bildiği ya eyellezine amano lima taquluna Ne buyuruyor? Ey iman edenler niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Rabbimiz burada neyi kınamış? Amelsizliği kınamış. Amelsizliği kınamış. Söyleyen kişi biliyor demektir. Onun ilmine sahip demektir değil mi? Ama yapmayacak. Yüce Allah subhanehu ve teala işte bu ve buna benzer çok sayıdaki ayet-i kerime ile amel etmeyenleri kınamıştır. İlmiyle amel etmeyenleri kınamıştır. Üçüncüsü davet, dördüncüsü sabır. Davet ve sabıra geçmeden önce kardeşlerim Şeyh Rahimahullah'ın ilmin tefsiri olarak zikrettiği şu üç hususa değinelim. Marifatu şeyh ne dedi? El-Ula, birincisi el ilmu. ilimdir. O nedir? Ve huve marifetullah Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmek nasıl olur? Allahu Teala isimleriyle, sıfatlarıyla ve fiilleriyle bilinir. İsimleriyle, sıfatlarıyla ve fiilleriyle bilinir yüce Allah tanınır. Bize de Rabbimiz Azza ve Celleyi hem Kur'ani ayetler yani şer'i ayetler tanıtır hem de kevni ayetler tanıtır. Onun kudretine, ilmine, büyüklüğüne, azametine delil olan kevni ayetler, yani kainattaki ayetler bize onu tanıtır. Bunların ayrıntısına geleceğiz. Marifetu Nebiyhi. Onun peygamberini bilmek bir Müslümanın tabi olduğu şahsı bilmemesi kadar garip, acib bir şey, tohaf bir şey olabilir mi? Nasıl olur da Müslüman tabi olduğu şahsı bilmez? Yani peygamber, peygamberini tanımaz. Her Müslüman peygamberini, onun siyerinden bir kısmını nerede doğdu, nerede büyüdü, nereye göç etti, peygamberlik ona nasıl geldi, neye davet etti, neye çağırdı, nasıl mücadele etti, nasıl davet yaptı ve başına neler geldi? Bunlardan kısa yollu bile olsa, az bile olsa mutlaka bir şeyler bilmelidir. Marifetu Dinil İslam, İslam dinini bilmek. İşte kardeşlerim, bizim şu an tedris etmekte olduğumuz bu kitapçık var ya, bu dört meselenin birincisini bize şerh eder, izah eder, öğretir. Şeyh Rahimahullah dört mesele zikrediyor. Birincisi ilim, onu da üç şeyle açıklıyor. Allah'ı bilmek, peygamberini bilmek, İslam dinini bilmek delilleriyle. Şimdi senin aklına şu soru gelecek. Tamam karar verdim. Ben Allah'ı, Peygamber'i, İslam dinini delilleriyle öğreneceğim. Ne yapmam gerekiyor? Bu derse oturup devam etmen gerekiyor. Çünkü felâfetul Usul üç temel esas bu konu hakkındadır. Ve sen bu kitabı tedris ederek o ilim maddesini Şeyh'in zikrettiği meselelerin birincisini elde etmiş, çözmüş, ele geçirmiş olacaksın. İlim. Bu kitabı bitirdikten sonra da ve tedris esnasında da ne başlıyor? Amel. İlim, amel. Üçüncü husus davet. Davet peygamberlerin mesleğidir. Bütün rasullerin kendisiyle vazifelendirildiği görevidir görevlerin, vazifelerin en üstünüdür. En yüce mertebedir. Davet bizzat Allah'ın ehli ve Allah'ın hizbi olmaktır. Allah Azze ve Celle'nin ehli ve hizbi olmaktır davet yapmak. Davetin ehli Allah'ın ehlidir. Davetin hizbi Allah'ın hizbidir. Davet mertebelerin ve şereflerin en yükseğidir kardeşlerim. Yüce Allah Azze ve Celle... Bunu rasullerin vazifesi kılmıştır. Rasullerin vazifesi, rasullerin işi, rasullerin göreviyle hangi görev, hangi iş, hangi şeref kıyaslanabilir? Rasullerin görevi yüce Allah'a davet etmekti. Yüce Allah azze ve celle Kitab-ı Kerim'inde daveti, davet ehlini övmüş, daveti emretmiş, davet ehlini övmüş, onların yüce mertebelerini beyan etmiştir. Ne buyuruyor Rabbimiz? "Vamen ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah." Allah'a davet edenden daha güzel sözlü olan kimdir? Allah katında kimin sözü insanları Allah'a davet edenden daha güzeldir? Daha sevimlidir. "Vamen ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah." Allah'a davet edenden daha güzel sözlü olan kimdir? va amila salihan Hemen arkasından ne geldi? Salih amel işleyen. Ve qale inneni minel muslimin ve ben Müslümanlardanım diyenden. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü olan kimdir? Kimdir bu bu adamdan daha güzel sözlü olan? Yine Rabbimiz azze ve celle Davet ile bu ümmeti sorumlu tutarak ve bu ümmetin hayırlılık sebebinin davet olduğunu bildirerek beyan ediyor. Kuntum hayra ümmetin uchrıjetli nas siz insanlık için çıkartılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Ta umuruna bil ma'roofi ve ta anil munkar. Emri bil ma'ruf, nehyanil munkar yaparsın emri bil maruf nehi ani münker yapmak bu ümmetin hayırlılık sebebidir. Yani davet. Yani Allah'a davet. Allah'ın yoluna davet. Bu ümmetin hayırlılık sebebidir. Yüce Allah Azze ve Celle daveti peygamberinin şahsına münhasır kılmayarak buyuruyor ki, kul هَذِهِ سَبِيلِ Ey peygamber de ki هَذِهِ Bu benim yolumdur. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet ederim. Ala basiretin. Basiret ile birlikte. Yüce Allah Subhanahu ve teala davetin yanına hemen neyi getirdi? Basireti. Basiret ne demektir? İlim. Allah'a ilimle davet ederim. Yani cehaletle değil, körü körüne değil, taassupla, bağnazlıkla, yobazlıkla değil, ilimle davet ederim. Bu da ilimle davetin birbirinden ayrılmayacağının delilidir. Edru'u ilallah ala basireti. Sonra onun şahsına münhasır kılınmadı davet. Ne buyuruldu? Ene ve men itteba'ni hem ben hem de bana tabi olanlar. Hem ben hem de bana tabi olanlar. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mutabaatın kemalindendir davet ehli olmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mutabaatın eksikliğindendir davet ehli olmamak. Bir kimsenin daveti yoksa onun Nebi sallallahu aleyhi ve selleme mutabaatı eksiktir. Fakat bu şu demek değil önüne gelen davet yapabilir. Bu bu demek değil. Bilakis davetten önce ilim ve ameldir. Şimdi en son bunların sırasının da böyle olması gerektiğine Şeyh Rahimullah işaret edecek. Dördüncü hususta sabır. Sabır kaçınılmaz bir şeydir insanları Allah'a davet eden için. Çünkü kardeşlerim <gülüyor> Allah'a davet eden kimse, Allah'a davet eden kimseler mutlaka muhalifleri tarafından eziyetlere uğrarlar. Sözlü ya da fiili. Bu eziyetler karşısında ne yapmaları gerekir? Sabretmeleri gerekir. Daveti bırakmamaları, ilmi bırakmamaları, Allah'ın yoluna davet etmeyi, çağırmayı terk etmemeleri, sabretmeleri gerekir. İsyan etmemeleri, sabretmeleri gerekir. Yüce Allah Azza ve Celle'nin gönderdiği o belayı Sabırla, sabrı cemil ile karşılamaları gerekir. Sabrın dinindeki yerini beyana ihtiyaç yoktur. Denilmiştir ki Es sabrı nısful iman. Hadis olaraktır rivayet olunmuş. Sabır imanın yarısıdır. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Sabır ziyadır. Yani aydınlıktır. Nur neden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabra nur demedi, ziya dedi? İlim diyor ki, nur ışık veren demektir. Işığı alıp ışığı veren. Ziya kendisi bizzat yanarak ışık veren demektir. Sabır neden ziya diye isimlendirildi? Çünkü sabır meşakkatlidir, zordur, eziyetlidir, katlanılması güçtür. Onun için ziya olarak isimlendirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabrın dindeki yerinin vücuttaki baş gibi olduğu rivayet edilmiştir. İmam Ahmed Rahimullah sabır sabrın imana göre konumu vücutta baş gibidir. Allah'ın kitabında 80 veya 90'dan daha fazla ayet sabretmekle ilgilidir. Buyuruyor. Sabrı olmayanın ne ilmi, ne imanı, ne ameli, ne de daveti olabilir. Sabır şarttır. Yüce Allah Azze ve Celle'nin sabrın fazileti olarak sadece şöyle buyurması yeter. وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَا sabirin Sabredin. Allah sabredenlerle birliktedir. yüce Allahuazza ve celle sabrı kendisinden yardım almanın bir sebebi kılmıştır. Ne buyurmuş? En iman edenler istayinu bis sabri ve Sabırla Allah'tan yardım isteyin. Yani sabretmeye devam edin ve namaza devam edin. Bu ikisi Allah'ın yardımının inmesine sebeptir. Sabredin, bekleyin. Allah'ın yardımı size inecektir. Yine yüce Allah Hazza ve Celle pek çok ayette sabrı övmüş, sabredenleri övmüş. Onlara Allahu Teala buyuruyor. İza esabet hun musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman ne derler? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Daha sonra yüce Allah Hazza ve Celle buyuruyor ki faulaika Aleyhim salavatun min rabbihim. İşte onlaradır Rablerinden bir salavat ve ulaike humul muhtedun. İşte hidayet bulan onlardır. Hidayeti de onlara hasrediyor Allahu Teala humul muhtedun buyurarak sonra Allahu Teala onlara da salavat edeceğini beyan ediyor. Yani Rablerinden bir rahmet, bir bereket, bir yardım onların üzerindedir. Sabrın dinde çok yüce bir makamı vardır. İbnül Kayyim Rahimahullah diyor ki kardeşlerim kişi Allah katında bazı derecelere hiçbir amel ile ulaşamaz. Ancak başına gelen belalara sabretmekle çıkar. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle kul o dereceleri tahsil etsin diye başına belalar, hastalıklar, musibetler gönderir. Ta ki sabretsin o dereceleri tahsil etsin yoksa namazla oruçla hacla zekatla herhangi bir ibadetle sabırla tahsil edilen o dereceler o makamlar tahsil edilemez niyetimiz bitirmekti bu mukaddime bölümünü fakat vaktimiz uzadı bitirmeye muvaffak olamadık bizim e, derslerimizdeki usulümüz acele etmemek üzerine basla basa işlemektir neden bunu açıklayayım. Belki dinleyen olur, kulağına gider, basireti açılır. Kardeşlerim, biz ilim ehli, ilim talebesi bir topluluğa hitap etmiyoruz. Sizler, her biriniz değişik meslek gruplarından insanlarsınız. Kendinizi nispeten ilme verebiliyorsunuz, ilim öğrenmeye verebiliyorsunuz bütün vakitlerinizi ilim için ayırmış insanlar değildirsiniz. Onun için böyle bir topluluğun karşısında izahın ve şerhin iyice oturaklı olarak yapılması gerekir. Eğer bazı ilim talebelerine bazı alimlerin okuttuğu surette kısa yollu herhangi bir şey zikretmeden, herhangi bir fayda zikretmeden üstün körü sadece kelimelerin kısaca anlamlarına işaret ederek şerh edecek olsak bu Risale'yi faide meydana gelmez. Fıkıh sahibi fehim sahibi insan zamanının, mekanının ihtiyacını takdir eden insandır. Davetçi insan muhatabının halini bilen insandır. Dedik ya davet basiret birbirinden ayrılmaz. Allah buyurdu, ''Kul hâzihi sebi'li ed'û ilâllâh ala Basiretin, basiret ile. Davetçi basiret üzere olacak. Basiret ne demek? İlim. Davetçi üç hususta basiret yani ilim üzere olmalıdır. Bir, davet edeceği hususu bilmelidir. Davet edeceği hususu bilmelidir. Yani şeriatı bilmeli, dini bilmeli, dine çağırıyor. Namaza çağırıyorsun, namaza davet ediyorsun, namazı bilmen lazım. Oruca davet ediyorsun. Orucu bilmen lazım. Allah'a imanı anlatıyorsun. Allah'a imanı bizzat kendin bilmen lazım. Birincisi davet edeceği hususu bilmeli. İkincisi davet yöntemini bilmeli. yüce Allah azze ve celle bu yöntemi Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş. Peygamberinin hayatıyla bize sergilemiş, göstermiş. Ud'u ila sabil rabbika. Bak davet yöntemi öğretiyor Allahu Teala. Ne buyuruyor? Udhu ila sabiili Rabbika, Rabbinin yoluna, bil hikmeti, hikmet ile davet, ve mu'ezatil hasaneti, güzel güzel öğütlerle davet, et. ve cadilhum billetihiye ahsan ve onlarla mücadele et, neyle? En güzel yollarla. Bak Allahu Teala bizzat davetin yöntemini öğretiyor. Demek ki davetçinin ikinci bileceği şey davet yöntemi. Üçüncüsü, muhatabının hali hususunda basiret üzere olacak. Muhatabının hali. Yüce Allah Azze ve Celle kitab-ı keriminde ayırt etmiştir. Münafıklara davet ile münafık olmayanlara, yenilere da ehli kitaba davet ile başkalarına davet. Birbirinden ayırt etmiştir değil mi? Muhatabın halini bilecek. Muhatabının neye ihtiyacı olduğunu bu bir basirettir. Bu bir hikmettir, bu bir ilimdir, bu bir fehimdir, bu bir fıkıhtır. Muhataplarının halini ve ihtiyaçlarını bilmek. Dolayısıyla kardeşlerim biz derslerimizi üzerine basa basa işliyoruz. Bizim için muhataplarımızın anlaması gayet önemlidir. Gayet önemlidir. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Onun için uzatmaktan herhangi bir endişemiz yok. Herhangi bir çekingemiz yok. Uzatırız. Ta ki muhatabımız kavrayana kalır. Çünkü biz ilim talebelerine konuşmuyoruz. Biz ilimde müptedi yeni başlayan insanlar bile olmayan esnaftan halktan insanlara halka akidelerini telkin etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun gerekli izahları gerekli şerhleri gerekli açıklamaları içermesi zorunludur. Böyle bir ders. İnşallah Birinci mukaddimenin şerhine haftaya devam edeceğiz. Haftaya birinci mukaddimenin şerhini toparlayacağız. Ve birinci mukaddimenin şerhine haftaya inşallah bitireceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ilayk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.